Uh, attakav, ey hal hazırun ve ve ey aşkı sadıklar ey Allah'ın cennetine talip rızasına rağip cemaline aşık olanlar Hazreti Fahri Risalet mefhari âlem olan peygamberimizi her şeyinden ziyade severek imanlarını kemale irdiren Resulullah'a gönül vermekle bu alemde cennete girenler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 Ruh ayrıldığı vakitte ceset toprak oluyor ve korkuluyor. Yanına girmeye korkuyoruz, çekiniyoruz, Ölüden korkuyoruz. Onun için ruhla cesedin içtimağına abdiyet, abid denir, kul denir, insan denir yani. Ruh çıktı mı ruh ulvidir. Bakalım ulvidiyetine ceset korkulur ve meyit olur yani. Onun için Mirac-ı Muhammedi de Resulullah miracını ruhani yapmıştır. Ceseden gitmemiştir demeleri hatadır. Allah abdini yani Sübhanellezi esra bi abdihi ayet-i kerimesinde 90 sıfattan Allah'a tenzih ederim. Kemal sıfatlarıyla müttesif Yani manası Allah her istediğini yapar manasına geliyor bu Sübhan. Abdini gecenin bir nesfında vesicid-i haramdan yani Kâbetullah'tan aldı ve maşallah Allah Kudüs'e oradan semaya uruc ettirir diyor. Hani burada bu kelebi konuştuğum olarak abdiyet vücudun ve ruhun içtima ile abdiyettir. Ruh çıktı mı abi sayılmaz. Meyit sayılır yani vücut. Aşıklar, Allah'a inanın müminler ölmezler. Onlar olurlar. Ölüm kafirlere ve hayvanlara mahsustur. Ruh çıktı mı bedenden, Müslümanın bedeninden? Cesedi meyittir fakat laşe değildir. Naaştır. Naaş başka, laşe başkadır. Kafirin ve hayvanın laşe olur cesedi. Ama müminin naaş olur. Cesedi kutsidir gene. Üzerine namaz kılıyoruz ya. Laşi olsa üzerine namaz kıldır mı? Demek ki cesede şeref veren imandır. Ve İslam'dır. Ve Allah'a abdiyettir. Âlim-i ervahta Cenab-ı Hak ruhlara karşı elestü ve rabbiküm hitabında bulmuş manası sizin Rabbiniz değil miyim diye sormuş Allah. Bizim ruhlarımız da evet Rabbimizsin ya Rabbi. Biz senin mahlukunuz demişiz ve abdiyeti kabul etmiş. İşte burada Allah'a söz verenler, bu alemde de abdiyetleri devam ettirirlerse, sultan geldiler, sultan yaşayacaklar, sultan olarak öleceklerdir. Yani mümin geldiler, mümin yaşadılar, mümin öldüler. Gene bu alemin Allah'a Allah söz verip de, o sözlerini unutanlar, o gafirler ise, onlar insan olarak gelecek, hayvan gibi yaşayacak ve hayvan gibi öleceklerdir. Hayvan yani, burada hakaret manasına değil, tekariften ari. Tabii bir insanda hayvan denirse o gücenir, kırılır. Mümin bir hayat ile ki mümin ebedi hayat ile. Allah'ın hay ile haydır Ve Allah'la beraber hay olmuştur. Çünkü ebedidir. Cennete giren müminler ebedi kalacaklar cennette. Mahdud değildir vakti saati yani cennetin. Ebediyen. Ve lezine amenü ve amilü salihati Bak dikkat buyurur Hep böyle geliyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve lezine amenü. Ve amelü salihati ülak eshabül cennahüm O kimseler ki dikkat buyur, kulağını benden yana ver. Güneş kuruva ermekte. O müminler ki, o müminler ki, Rabbimiz Allah dediler. De bu sözde sabit kadem oldular. Bu sözlerini işleriyle gösterdiler. Çünkü çok insanlar Rabbim Allah diyorum yaptığı iş şeytani iş. İşine bakıyorsun Allah'a tabi değil, sözüne bakıyorsun Allah'a tabiyim diyor. Onun için inlerlecine amenüş kimseleri ki Allah'a tevhid ettiler, birlediler, Allah'a bildiler, buldular, hakta oldular. Onlar ne yapıyorlar? Ve amilus salihat. Amel-i saliha icra ederler. Yani manası Allah'ın emirlerine bila itiraz, su üzerinde giden saman gibi Allah'a böyle teslim olurlar. Su üstünde yani şiddetli, kuvvetli misal olarak söylüyorum. Kuvvetli bir buna da teşbih edilmez. Hafif teşbih ama ancak böyle anlatabiliriz kelimeyle bu manayı. Suratla akan bir suyun üzerindeki saman çöpü nedir? Hiç o akan nehre bir mukavemet gösterebilir mi? Göstermez. İşte kullar, mümin olanlar dilleriyle Allah'ı takrir edip, dilleriyle söyleyip, kalpleriyle tasizlik edenler, kalpleriyle inananlar Allah'a öyle bir teslim olacaklar ki, hiç itirazları yok. Allah'ın emirlerini seve seve yapacaklar. Çünkü imanı kurtarmak meselesi, imanı kurtarmak meselesi. İş orada. Amal-i saliha olmazsa, İman, fırtınalı havada yanan bir muma benzer. Yani namaz, oruç, zekat, Allah'ın emirleri bunları seve seve yapacak. Bunları yapmayan kimsenin imanı rüzgarla havada yanan muma benzer. Etraftan esen rüzgar bu mumu söndürebilir. Bu iman mumunun, bu iman nurunun, bu iman kandilinin etrafına amali saliha, güzel amel ile çevirmek lazım gelir. Onun için Cenab-ı Allah innen lezzine amenu. şu kimseler ki iman ettiler ve amilis saliha. Amal-i Allah'ın emirlerini selece de tuttular ve Allah'ın yasaklarından, menettiklerinden kaçındılar. Ülâike eshabül cennet. Bunlar cennetin eshabıdır, cennet arkadaşlarıdır. Ehli cennettir yani. E peki ne kadar olacak ya Allah bir orada? Dünyada 60 sene kaldı. Arıtta cennette 60 sene mi olacak? Hayır, ebediye nasıl oluyor bu? 60 sene küfre ebedi cehennemde kalacak İsmail. Niçin acaba ebedi kalıyor 60 senelik böyle kısa bir hayatı? Kısa bir hayat müddetine ebedi cennet yahut ebedi cehennem mi veriliyor? Halbuki adli olsa 60 sene namaz kılan, aklımız sayana şey söylüyoruz bunu aklın. 60, 60 sene namaz kıldı, 60 sene ibadeti, 60 sene iman etti, 60 sene cennete kalması lazım. Öyle olmuyor. Bu kısa bir hayatın müddetini ebedi olarak Allahu Teâlâ taklif ediyor. Neden? Çünkü mümin Dünyada 60 sene değil, 60 bin sene yaşasa gene Allah'a kulluk yapacak. Onun için cennetun oluyor ebediye. Kafirde, 60 sene küfür değil, 60 bin sene 600 yüz bine yaşa gene küfürde derate olacağın cehennemde ebedi kalmaktadır. Acaba anlatabildik mi müminler? Şimdilik vücudun ruhla içtimağı, ruhla içtimağı cesette oluyor, yani ruhla ceset evleniyorlar. Ve insan şekline giriyor. Ruhun tecessümü Ceset de görülüyor. E tabi bu bizim gibi görenler için. Bizim görmeyenler için başka. Mesela cenaze giderken o cenazenin ruhunun tabut üstünde gittiğini görenler var. Zaten bunu senden görsek bir daha dünyada iyi biçemeyiz yaşayamayız. Bazı esrar-ı ilahiye var ki bunlara biz vakıf olsak yaşamamıza imkan yoktur. Mesela bunu Fahri Risalet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ifade buyuruyorlar. Benim bildiğimi siz bilseydiniz. Benim gördüğümü siz görseydiniz, benim duyduğumu siz duyseydiniz, dünyada yemez içmez bir daha gülmezdiniz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Birçok ehlullah, birçok ehlullahın görüldüğü kahkahayla atıldı görülmemiştir, kahkaha attı. Ancak pek daha bir şey olursa tebessüm buyururlar. Zaten kahkaha atmak insanın vakarını giderir. Tebessüm, tebessümle mukabele etmek daha hayırlı, daha güzel olur. Geçiyoruz. Şimdi bunun bir misalini vereyim size ruhlan. Ruhla nefsin ve cesedin misalini Abdullah el-Mubarak Hazretleri. Bu bir velidir ki bunun mürşidi bir kadındır. Sevdiği Kız. Akıl olana en ufak bir en ufak bir yaratık da bir mahlukat da, yani en ufak bir yaratık da insana mürşit olabilir. İnsanı Allah'a götürür. Bir karınca, bir mikrop. Ben şaşarım ki bir adam doktor olur da dinsiz olur. Taciz bir davadır. İnsandaki olan esrarı bir adam sökerse Bırak ruh kısmını, geser kısmındaki esrarı sökerse... ...o adamın iman etmesine imkan ihtimali yoktur. İnsan vücudunun teşekkürü altına bir baksana... ...Kudretullah'ı görmeyecek misin? İki göz vermiş. Bir gözle bakıyor, bir tane görüyor. İki gözle bakıyor, gene bir tane görüyor. Tevhide işaret. Yüz binde olsa, yüz milyarda olsa birdir. La ilahe illahu. Ancak ondan başka Allah yoktur. Onu gösteriyor. Bir gözle bakıyor, bir tane görüyor... İki gözden yeni bir tane görüyor. Halbuki bir gözle bir tane gören, iki gözden ikiler görmesi lazım gelir. Bu Abdullah'ın mübareği şeydiği kız irşad etmiş. Bakalım anlatalım kıssasını da inşallah işimize hissalan olur. Allah evvela biz hisse alalım ki siz, siz hissedar olasınız. Okutan, anlatan hoca efendi kendi ilmiyle amil olmazsa halka onun tesiri olmaz. Evvela insan bildiğine evvela nefsine vaaz edeceksin sonra gayra. Sana da söylüyorum bunu hitap ediyorum ey ehli iman. Keçi gibi olma. Koyun atılmış. Arktan su arkından kuyruğu kalkmış. Keçi gülermiş. Niye gülüyorsun demişler. Koyun demiş. Edep yeri görün demiş keçi. Hadi keçinin ki hep açık. Hiç kaparmaz onunki. Böyle olma sakın ha. Kimden konuşursan konuş. Kendini ondan düğün gör. Belki bu zaat benden Allah'a daha kariptir diyeceksin. Yakındır diyeceksin yani. Konuştun genc gene böyle düşüneceksin. Diyeceksin ki bu adam gençtir bu delikanlı benim kadar günah işlememiştir. Bunun günahı benden azdır. Kendinden yaşlıya konuşacaksın, şöyle düşüneceksin. Diyeceksin ki bu benden yaşlıdır, ben bunun kadar Allah demedim, Allah'a bu kadar ibadet etmedim, benden bunun ibadeti fazladır diyeceksin, böyle düşüneceksin. Kafirlen konuştuğun vakitte şunu da hatırlayacaksın. Diyeceksin ki ya bu adama son nefeste iman nasip olursa bu ehl-i saadetin olur. Ya benim imanım selim olursa halim nice olur diyeceksin. Acaba anlatabildik mi? Geçiyoruz. Abdullah el Mübarek Hazretleri bir kızı severmiş. Aşk fena bir şey değildir.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 aşkı mecazi aşkı ilahiye götürür insanı aşkı hakikiye götürür yani. İnsan aşkı mecazide kalmamalı. Mecnun Leyla'yı sevmedi. Mecnun Allah'ı sevdi. Mevlâ'yı sevdi fakat Leyla'da gördü. Sonra bir zaman geldi Leyla perde çelap olunca Leyla ile buldu. Kalma orada. Geç atla. Gençtim diyor Abdullah el-Mubarek irşadıma sebep sevdiğim kız oldu diyor. İyi dinle kulağını benden yana ver. Çok sana önemli şeyler söyledim. Gece el çekildi mi Yastığın sonra yahut akşamdan sonra kızın bulunduğu evin penceresinin dibine gidermiş. O bak yan yana inmek yok öyle. Kız pencereden konuşuyor, aşağıdan konuşuyorlar. Böyle konuşmayla yani. Sesini işitmesiyle neşeleniyor yani. Bir gece uzun bir kış gecesi. Uzun bir kış gecesi. Soğuk bir gecede öyle, aşkta öyle bir yok olmuş ki Abdullah-ı Mubarek Mübarek o uzun geceyi duymamış. Ve ezanlar okumaya başlamış sabah ezanı. Eyvah demiş, yassı okunuyor galiba demiş kıza. Yassı değil demiş, Abdullah demiş. Sabah okundu, okunuyor. Önce de, Değil müezzin. Esselatü hayru minen nev'i yani namaz uykudan hayırlıdır diye bağırıyor. Vah vah ne vakit geçti böyle bu uzun gece. Evet böyle de efendim. Ölüm anında iyi dinle. Varlığının sevgini öğrendinse, hayatını boşa vermedinse, ömrünü hebaya sarf etmedinse, ölüm anında senin İstidadına göre sana tecelliyat olacaktır. Bazılarına cennet, bazılarına cemal-i Muhammedi, bazılarına huri ve gılman, bazılarına Allah Celle Celaluh Hazretleri tecelli edecektir. Ve o tecelliyatta o ölümün şiddet ve aczını duymayacaktır. Çünkü Resulullah, Muhbir-i Sadık Hazreti Muhammed Mustafa, Peygamberimiz, Peygamberin, Allah'ın sevgilisi, Allah'ın, Allah'ın sevgilisi, bizim sevgilimiz olan Peygamberimiz, necatımız, kurtuluşumuz, ferahımız cümle peygamberlerin seyyidi efendisi bu kainatın hilkati sebebi Muhammed olmasa kainat olmayacaktı sallallahu aleyhi ve sellem ölümün acısı dinle senin mi benim başıma gelecek melecil müh senin ve benim yakama sarılacak unutma bunu sakın hatırla iki şeyi unutma hayatta iki şeyi unutursan helak olursun biri Allah'ı biri ölümünü İş yapacağın vakitte hemen hatırla Öleceğim, huzurluğa çıkacağım, hesap vereceğim diye. Bunu hatırladığınız sana kâğıt gelecektir. Bir mümin ölüm anında ister sülahadan, ister asilerden. Ölüm acısı diyor Peygamber, 300 kılıç darbesi gibidir. Ela ribayete, bir ribayete göre gene Hazreti i̇mam Gazali Hazretlerinin beyanına göre vücudun 365 damarı vardır, büyük damarlar yani. O damarlara tikenli tel farz et. Ve o çekiliyor böyle vücuttan ayrılmak için. Yani karakoca ayrılıyorlar. Ruhlar neden ayrılıyor birbirinden? Bu acıyı duyacak. Ha işte o acı esnasında tecelliyat-ı ilahiye seni ölümden ölümün acısından duyurmuyor. bekleyecek duyuyorsun. Ha dediğim işte burada ne oldu? Aşk Abdullah-ı soğuktan beri yıkıldı. Yani soğuk duymadı. Gecenin kısaldığını duymadı. Kısa geçti ona. Uzun diyecek kısa geçti. Çünkü aşk içerisinde fena olmuş. Çünkü aşkın katresinde yedi de ünvan gizlidir. Yedi ünvan aşkın bir katresinde sırası. Bir katresi bile fazladır yedi ünvandan. Anlayan için söyledim bu sözü. Eyvah gene sabah ol deyince kız demiş ki Abdullah sana bir şey soracağım demiş. Namaza dursan namazda hoca efendi namazı uzatsa biraz imam efendi. Uzun süreler okusa ve namazda ağır kıldırsa ne durumdasın yani bunu hoş karşılar mısın yok demiş. İnsanın huzuru bozulur, insan ayakları yorulur e, ve sıkılır demiş yani. Yazıklar olsun sana. Ben seni insan neyseyle konuşuyorum demiş. Ben seni insan zannettim. Benden konuşurken aşk ve ayakta durdun sabaha kadar, yorgunluğunu duymadın. Namazda Allah huzurundasın. Yorgunluğun farkına varıyorsun. Benden konuşuyorsun, bende fena buldun. Soğuğu duymadın. Namaza sana hitap eden Hazreti Allah Celle Celaluhu. Utanmıyor musun demiş. Bu sözden Abdullah Mübarek Hemen tövbeye dönmüş, Allah'a rücu etmiş. Ve Abdullah, Abdullah imiş, Abdullah mübarek olmuş. Acaba Antalya'da mi? Allah tefsini halkaya. Ha, şimdi diyor ki Abdullah'ın mübarek hazretleri, ben hacdan geliyordum. Bilmediğim bir şehirde bir çocuk toprakları topluyor böyle, gülüyor. Sonra dağıtıyor, ağlıyor. Oynuyor topraklarla ama acayip bir hal. Toprakları topluyor bir yere getiriyor böyle, gülüyor, sonra dağıtıyor, alıyor Oyun yapıyor ama bu şekilde. Selam vereyim mi, vermeyeyim mi diye düşündüm. İçimden bir kuvvet dedi ki bana, çocuk selamın kıymetini ne bilir? Verme. Diğer bir kuvvet ise, sen aklını Hazreti Muhammed'e kurban et. Sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'a, Resulü Ekrem'e, Resulü Efham'e, aklına kurban etsen O çocuklara, masumlara selam verirdi. Sen de selam dedi. İçinden bir kuvvet. Bazı iş düşündüğüm vakitte bak dikkat büyür. Sonra aynı kuvvetleri ispat edeyim. Bir işin şunu yapayım yapmayayım mı? Bir kuvvet içeriden yap derdi. Yeri yapma der. Mücadele yaparsın. Sonra karar versin. Bir tarafa tabi olursun. İçeride insanlar var yani senden başka. Senin bir benliğin var senden içeriye. İçindeki kuvvetler böyle söylüyor. Hemen derhal diyor. Tövbe istiğfar ettim ve Resulullah'a uymak için geldim. Esselamu aleykü ya Valedi. Arapça yani evladım sana Allah'ın selamı olsun. Şöyle kaldırdı başını. Ve Mubarek. Bana cevap verdi. Hayret ettim. Şaşırdım diyor. Oğlum ben bu şehirli değilim. Benim memleketim Nişabur. Yani buraya daha bilmem kaç yüz persah yol var. Sen beni neden tanıyorsun? Nasıl tanımam? Biz memleketi Rabbaniye'de, Allah memleketinde, alemi ervahta, sen benim yanında duruyordun. Elis hitabında kalü bela dedin. Allah da sana ya Abdullah'ın muharekliği hitap etmişti. Ben onu hatırladım dedi. Şaşırdım diyor. Oğlum niye oynuyorsun burada? E çocukluk iktizası oynamak lazım. Çocuğunu oynatması yapma Çocuğunu oynatacaksın. Oynayacak zamanla çocuğu oynat. Oynatmazsan başına baskı yaparsan oynamayacak zamanda da oynar sonra. Oynamak yakışmayacak zamanda da oynar. Onun için müsamah çocukların oynaması çocukların ibadettir Allah'a. Pek sıkıştırma fazla. Allah'a peygamberi sevdir. Sopayla, dayakla, yumrukla, tekmeyle Müslümanlık olmaz evladına karşı. Şefakatle. Bazen taltif edersin, bazen azıcık azarlarsın, kaşın çıtarsın, dargınlık yaparsın falan. Onu Allah yoluna getir. Getirmezsen en büyük düşmanın olacak kıyamette. Ya Rabbi beni alemi ulvi'den aldı, süfliye aleme getirdi. Beni terbiye etmedi. Bana Allah sevgisi, Allah'a imanı, peygambere imanı, peygambere muhabbeti bana göstermedi. Davacıyım. Evet ben hükmem azaba müstahakım ama babam iki katlı azaba müstakım diyecektir. Peki efendim bunu sen nereden buluyorsun? Kur'an'dan söylüyoruz. İstersen bak ayet-i Bismillahirrahmanirrahim. Yevme yefurul <gülüyor> meru min ve bimhi ve abi ve sahibeti ve beni. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Niye oynuyorsun? Çocuk iktisası oyun oynamak ihtiyacındayım. Ama toprakları topluyorsun. Gülüyorsun, sonra dağıtıyorsun, ağlıyorsun. E nasıl gülmem? Toplanan toprak insan bedenini ifade etmekte. İnsanların bedeni şu tarların malı, bu tarların malı. Toprak aslı, su, su ateş, ruh, yer, toprak. He, efendim? Bunlar araya toplanıyor, bir insan oluyor ve binay ilahi oluyor. Semalara sığmayan Allah insana tecelli ediyor. Garip, korkulu gönül, aşklı gönül. mazlumun kalbindeyim diyor Allah, beni semada aramayın diyor. Kahdugalen her tarafa haber, her şey külli muhitim her şey. Fakat beni kırık gönüllerde yaşlı gözlerde arayınız beni. Beni orada arayın. Orada bulunurum ben. Misalleri var. Bakın sizi rahatsız etmeyeceğim, uzak dinleyeceğim. Mamur oldu. Görmüyor musun? Bak sana ve bana ya eyhellezine amenu. Bu kelamı söyleyen Allah Celle Hazretleri. Topraktan halk olunduk. Aslımız o değil mi? Fakat su Fakat öyle bir şeref veriyor ki ''Semavatın ardın, semavatın ardın içinde bilinen, bilinmeyen alemlerin Halik'i, Malik'i, Rezzak-ı Rahman'ı, Rahim'i olan Allah.'' ''Sana ya eyyühellezine amenuhu.'' diyor. ''Ey imaden kolum.'' diyor. ''Sana şerefi imanı bahşediyor. Seni karşısına muhatap alıyor. Dikkat diyor. ''Kendi ismi mümin.'' ''Sana da mümin.'' diyor. ''Kendi ismini sana vermiş.'' ''Ey mümin! Ey Muhammedi!'' Sana da kendi ismini vermiş. Bak Allah'ın bir ismi mümindir. Senin ismi, bir ismi mümin ki... Allah sana hitap ediyor. Ha, sonra sonra zamanı geliyor dağılıyor. Toprak yine yerine. Ona ağlıyorum tabi. Bu binayı ilahi yıkılıyor. Müşkülüm vardı. Şu iş bu, Bunda ilmi vehvi var bu çocukta. Ondan sorayım dedim diyor. Dedim ki evladım bana nefs ile ruhun farkını nefs ile ve ruhun farkını bana verir misin? Tabi elbet veririm. Ne var? Bu zor bir şey değil. Ya Abdullah mübarek sen alim kamil fadıl insansın. Bunu ayıramadın mı? Lütfen senden duymak istiyorum. Sen karşıdan gelirken bu çocuğa selam vereyim mi vermeyeyim mi düşündün. İçinden bir kuvvet verme. Çocuktur selamın kıymetini ne bilir dedi. İkinci bir kuvvet. Aklını Hazreti Muhammed uğruna kurban et. Çünkü Resulullah çocuklara selam verir onların başlarını okşardı böyle. İtmezdi, dövmezdi. Camiden çocuk kovuyor bizim Soğuf Efendi. Olur mu hiç? Senin yarın öbür gün senin makamına onlar gelir, iş çıkaracaklar. Sen camiden dayak gösterirsen, soba gösterirsen, kolu gösterirsen bir daha gelmez oraya. Eve. Kaçırırsın oradan kuşu. Sen yarın öleceksin, biz öleceğiz. Benim yerime bir yavru büyüyecek. 150 gramken, yavru 200 gramken, yağ bir katıyken, sonra 3 kilo olan, sonra 200 kilo olan buraya çıkacak hutbe verecek. Senin de yavrun seni yerini iş kaldıracak. Hep biriciyiz, hep biriciyiz. Toplandık müezzini dağılıp gideceğiz. İşte dünyaya gelen böyle. Toplandık, mescide gireceğiz. Dünyaya gelin, toplandılar, dağılacaklar. Hani abay-ı ecdadır. İnkar mı edeceksin? İnkar edemezsin. Bunun münkeri yoktur. Evet. Bir kuvvet dedi ki sana içinden verme, çocuk selamın kıymetinde O senin nefsindir ve şeytanidir. Hannas. Ver. Aklını Resulullah yoluna kurban et dedi. O da senin aklın ve ruhundur. Deyince diyor, Allah mübarek elini öpmek istedi vermedi. Estağfurullah dedi ayağa kalktı. İcazet dardan edin diyor. Gülüştük ve sarı sipirimize andan öptü. Onu gözlerinden oradan ayrıldım diyor. Ha işte müminler. Ruh ve farkını size bu anlat, anlatabildik elhamdülillah. İnşallah atmış olur. Sen mümin olduğun için ruhun temiz, özün temiz, sözün temiz, cesedin bedenin temiz. Dünya nizazetinden cesedini tathir et. Maddi abdestle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 Eşlerinizle yattığınızda, yani tekarruf ettiğinizde yatmak manası o gusülü Onu demek istiyorum yani. İki, rüya ile ihtiram olduğunuzda ise gusül lazım gelir. Bize Allah'ı unuttuk mu gusül lazım gelir. Bir an unutursa hemen gusül lazım geliyor bizim. Maddi manevi gusül böyle yani senin anlayacağın. Kalbinden hak sevgisinden gayrısın çıkar. O senin sol memenin sol tarafında iki pano eksildiği bir, bir et parçasıdır ama... Pek kıymetlidir. makar imandır. makar imandır. Onu haktan gayri ne varsa tatil çıkar. O maddi kalptir. Vanevi kalbin karşılığı arşa ı alâdedir. Kalbinde ne varsa kötülükleri, Allah sevgisinden kadar hepsini çıkar. Hakk'a tam bir teslim ol. Ve İslam ol. Selamet bul. İslam'a olmayan selamet bulamaz. Allah'a teslim olmayan ne dünyada ne hatırladır. vardır? yedilâ dar-ı selam mehidim en